Nemrut'un zulüm ve tehditlerine meydan okuyan, ateş yığınlarını gül bahçelerine çeviren Hazreti İbrahim aleyhisselam. Hazreti İbrahim, Babil'in doğusunda Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki bölgede dünyaya geldi. Bir rivayete göre babası halis bir mümin olan Taruh'tur. Taruh vefat edince İbrahim aleyhisselamın annesi Taruh'un kardeşi olan Azer ile evlenmiştir. Dolayısıyla bir putperest olan Azer onun üvey babasıdır. Diğer bir rivayette ise Taruh İbrahim Aleyhisselam'ın babasının eski ismidir. Putperest olunca ismi Azer olmuştur. İmamu Suheyti rahmetullahi aleyhise İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Azer'in İbrahim Aleyhisselam'ın babası değil, amcası olduğu bildirilmektedir. İbrahim Aleyhisselam Keldani kavmine gönderilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en faziletlisidir. Hak onu Halilim, dostum diye taltif buyurmuştur. Bu sebeple halil Rahman olarak da anılır. Hz. İbrahim aleyhisselama 10 suhuf ildirilmiştir. Ebu Zer radıyallahu anhın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiğine göre bu sayfelerde şu nasihatler ve İbretli sözler yer almaktaydı Ey saltanat verilen imtihan edilen ve aldanan kral Ben seni dünyayı birbiri üzerine yığasın diye göndermedim Fakat mazlumun duasını benden geri çeviresin Mazlumu bana yalvarmak zorunda bırakmayasın diye gönderdim Çünkü ben mazlumun duasını kafir de olsa geri çevirmem akıl sahibinin belli saatleri olmalı. Vaktinin bir bölümünü Rabbine dua ve münacata, bir kısmını Yüce Allah'ın sanat ve kudreti üzerinde tefekküre, bir kısmını geçmişte işlediklerinden ve gelecekte işleyeceklerinden kendisini hesaba çekmeye, bir kısmını da helalinden maişetini kazanmaya ayırmalıdır. Hz. İbrahim'in diğer bir sıfatı da Ebu'l-Enbiya peygamberler babasıdır. Oğulları İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamdır. İsmail aleyhisselamın soyundan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İshak aleyhisselamın soyundan da Beni İsrail peygamberleri gelmiştir. Hazreti İbrahim'in ismi Kur'an-ı Kerim'de 25 surede 69 defa geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de onu mehteden muhtelif isim ve sıfatlar yer almaktadır. Bu sıfatlardan bazıları Evvah, çok ah eden, niyaz eden Halim, hilm sahibi yumuşak huylu Munib, Allah'a gönülden yönelen Hanif, şirk ve delaletten uzak durup tevhid dinine sımsıkı sarılan Kanit, Allah'a kulluk eden ve Şakir, çok şükredendir. İbrahim Aleyhisselam, maişetini temin maksadıyla kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış, hicretinden sonra da çiftçilik yapmıştır. Nemrut Keldani kabilesinin hükümdarı olan Nemrut, ilk zamanlarda adil ve insaflı bir kimseydi. Kami yıldızlara ve putlara tapardı. Daha sonraları Nemrut, saltanatı büyüyünce kibre kapıldı ve heykellerini yaptırarak kamine. Ben de Tanrıyım Bana da tapın dedi Rivayet edildiğine göre Nemrut Bir gün rüyasında Gökte bir nurun parladığını ve Onun güneş ile ayın nurunu Söndürdüğünü gördü Diğer bir rivayette ise Rüyasında bir kişinin gelerek Kendisini tahtından indirip Yere çarptığını görmüştü Uyanınca telaşlandı Müneccimleri saraya çağırarak Rüyasını anlattı. Onlarda yeni bir din gelecek. O dini getiren kimse de senin tahtını yerle bir edecek. Ona karşı tedbirini aldı, dediler. Bunun üzerine Nemrut'un şurası bu hale mani olmak için doğan erkek çocuklarının katline karar verdi. Bu sebeple o sırada yeni doğmuş bundan yaklaşık yüz bin çocuk öldürüldü. İşte o vakit İbrahim Aleyhisselam'ın annesi de İbrahim'e hamileydi. Doğum yaklaşınca kocası Azer'e, Sen putaneye git ve orada bana dua et. Eğer erkek doğurursam sana getiririm. Kendin Nemrut'a götürürsün. O da çocuğunu katleder. Böylece senin onun yanında itibarın artmış olur dedi. Azer putaneye gittikten sonra İbrahim Aleyhisselam doğdu. Annesi hemen gizlice onu bir mağaraya yerleştirdi. Azer eve dönünce de ona çocuğunun çok zayıf doğduğunu ve bu yüzden öldüğünü bildirdi. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Azer evden gidince hemen çocuğun yanına gitti, onu emzirdi. Bundan sonra da fırsat buldukça hep böyle yaptı. Bazen Hz. İbrahim'in parmaklarını emdiğini görürdü. Zira Cebrahil Aleyhisselam,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 Hayri ve doğru yolu bulmak, Doğruyu eğriden ayırmak, Hak yolunda sağlam ve sabırlı olmak, Tam bir isabette doğru gitmektir. İbrahim Aleyhisselam, Allah'tan başka ilah yoktur. O benim Rabbimdir. O her şeyin Rabbidir dedikçe, Annesi ve babasını hemruttan korkarak ağlarlar Ve İbrahim'i ihtar ederler. Onların, bu endişelerine karşılık Hazreti İbrahim, benim hakkımda Nemrut'tan hiç korkmayınız. Beni küçüklüğümde koruyan Allahu u Teala, büyüklüğümde de muhafaza eder derdi. Rabbim Allah'tır. Azer put yapıp satar ve onunla geçinirdi. Azer'in diğer oğulları da putları överek satarlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ise kendisine satması için Azerin verdiği putu boynuna ip bağlayarak pazara götürür. Ne zarar ne de fayda vermeyen bu putları alan var mı? Diyerek alaylı bir şekilde seslenir. Hiç kimse kendisinden put almazdı. Hakaret olsun diye onları yerlerde sürüklerdi. Sonra putun başını suya koyar. Haydi çok susadın biraz da sen iç derdi. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın verdiği rüş sayesinde hiçbir kimsenin talim ve terbiyesi altına girmeden nice büyük ilahi hakikatlerin aşinası ve tevhid yolunun kılavuzu oldu. Onun genç yaşlarda başlayan Rabbini tanıma ve bunu kavmine tevli etme hususiyeti ayet-i kerimelerde şöyle anlatılır. Gecenin karanlığı onu İbrahim'i kaplayınca o bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca ben batanları sevmem dedi. Daha sonra ayı doğarken görünce yine Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapanlardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kam.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 her akıl sahibi kimsenin tefekkür yoluyla kendisini yaratan Allah'ın varlığı ve birliği hakkında gerekli bilgi ve imana kavuşabileceğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple ehli Sünnet ulemasından bir kısmı, İslam'ın ulaşmadığı insanların da kurtuluşa erebilmeleri için Allah'ın varlığına ve birliğine inanmakla mükellef olduklarını ancak amel işlemi yönünden mesul tutulmayacaklarını ifade etmişlerdir. Tevhide davet. İlahi hakikatleri idrak ederek Rabbini bulan ve kendisine tarafı ilahiden, herkese verilmeyen bir ilim bahşedilen Hz. İbrahim Aleyhisselam tevhide davete babası Azer'den başladı. Ona yumuşak bir tavırla şöyle dedi. Babacığım işitemeyen, göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım bana sana verilmeyen bir ilim verildi. Bana tabi ol. Seni sırat-ı müstakime ulaştırayım. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Ey babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azap dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum. Meryem 42-45 Azer ise kızarak, Ey İbrahim!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 Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yarışır ne de müminlere. İbrahim'in babası için af dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan hemen uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek savalıydı. ve 113-114 Hz. İbrahim'in putları kırması Keldane kabilesi senede bir gün toplanır, bayram yapardı. Azer Hz. İbrahim'e, sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel dedi. İbrahim Aleyhisselam, yolda hastalığını mazeret göstererek geri döndü. Putane'ye gitti ve Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış putlar vardı. Önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put altından yapılmış bir tahtın üzerine oturtulmuştu. Sırma elbiseler giydirilip başına taç konmuştu. İbrahim Aleyhisselam büyük putun dışındaki putların hepsini balta ile kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı. Akşam olunca,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 Hazreti İbrahim'in ateşe atılması. Putperestler durumun Nemrut'a bildirdiler. Bunun üzerine Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı çağırdı. Nemrut'un huzuruna giren herkes evvela ona secde ederdi. İbrahim Aleyhisselam ise secde etmedi. Nemrut merak ve hiddetle sebebini sorunca da "Seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem." dedi. Nemrut "Senin Rabbin kim?"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 İbrahim Aleyhisselam Benim Rabbim güneşi doğudan doğdur Gücün geçiyorsa sen de batıdan doğdur dedi Nemrut bu söze öfkelendi Hz. İbrahim'i yiyecek vermedi Ayrıca ona nasıl bir ceza verileceği hususunda Avanesini toplayıp onlarla istişare etti Henun adında bedbaht birisi Onu büyük bir ateşte yakalım dedi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 ''Rabbim ne dilerse ben ona razıyım, kurtarır ise lütfundandır, eğer yakar ise kusurundandır. sabredici olurum inşallah.'' diye mukabelde bulundu. Mancına konup ateşe atılmak üzereyken de İbrahim Aleyhisselam, ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.'' diyordu. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, İbrahim aleyhisselam bu sözü ateşe atılırken söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bu sözü müşrikler size karşı toplantılar. Başınızın çaresine bakınız denildiğinde söylemiştir. Bunun üzerine Müslümanların imanları artmış ve hep birlikte Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyerek Allah'a karşı eşsiz bir teslimiyet örneği sergilemişlerdir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tam ateşe atılmak üzereyken Cebrail Aleyhisselam geldi ve bir dileğin var mı diye sordu. İbrahim Aleyhisselam evet bir talebin var fakat senden değil cevabını verdi. Cebrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a hayretle niçin Allah'tan kurtuluş istemiyorsun dedi. O da halimi o biliyorum. Ateş kimin emriyle yanıyor? Yakmak kimin işidir?" diye cevap verdi. Şair bu cevabı Agah olunca hale "Hacet mi kalır suhale şeklinde mısrayı dökmüştür. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ın meleklerden bile müstahne davranıp bütün talebini hakka yöneltmesinden razı olmuş. Onu Kur'an-ı Kerim'de Sözünün eri olan, ahdine vefa gösteren İbrahim en-Necm 37 ayeti kerimesiyle sena etmiştir. Yine Cenab-ı Hak onu, Rabbi ona teslim ol deyince derhal bütün varlığımda alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. El-Bakara 131 ayeti kerimesiyle de teslimiyet timsallı olarak takdim ve tartif etmiştir. Rivayete göre ateşe, Ey ateş! İbrahim'e serin ve selamet ol emri geldiği zaman, Yeryüzünde bütün ateşler, Belli bir müddet serin hale gelmişti. Bu durum üzerine Nemrut şaşırdı ve heyecanlandı. Ey İbrahim! Gördüm ki senin ilahın pek büyükmüş ve, Kendisinin kudret ve izzeti de, Seni zarardan koruyacak derecedeymiş. Ey İbrahim! Senin Rabbin ne güzel bir Rabbdir. Senin ilahına Şimdi 4000 bin sığır kurban edeceğim dedi. İbrahim aleyhisselam da sen sapıklıktan dönüp tevhide gelmedikten sonra kurbanların hiçbir kıymeti yoktur dedi. Ancak Nemrut mülkümü ve saltanatımı feda edemem. Fakat yine de kurban keseceğim dedi. Hakikaten 4000 bin sığır kesti. İbrahim aleyhisselamla mücadelesinden de vazgeçti. Lakin... Kubbu riyaset, baş olma sevdası, kibir, gurur ve inadından dolayı iman etmedi. Bedbahtlardan oldu. Bir grup putperest ise bu aleni mucize karşısında iman edip kurtuluşa erenlerden oldu. Allahu Teala'nın yardımıyla Nemrud'un ateşinden sağ salim kurtulan İbrahim Aleyhisselam iman etmeyenlere azabı ilahi hatırlattı dedi ki: Siz Sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar ediniz. Sonra kıyamet günü gelip çattığında ise birbirinizi tanımamazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. El-Ankabut 25.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 Cenab-ı Hak onların bu durumunu ederek şöyle buyurmaktadır. İbrahim'de onunla beraber bulunanlar da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Doğrusu biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınızdan uzak kimseleriz. Sizi batıl dininizi inkar ettik. Artık siz sadece Allah'a iman edinceye kadar Sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin başlamıştır. El-Mümtehine 4 allah Teala böylece halilini ve müminleri selamete çıkardı. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Lut da ona iman etmişti ve İbrahim, Ben Rabbimi onun emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi. El-Ankabüt 26 biz onu ve Lut'u kurtararak, içinde cümle aleme bereketler verdiğimiz ülkeye taşıdık. El-Enbiya 71 Lut peygamber, Hz. İbrahim'in kardeşinin oğludur. Peygamber olduğu dikkate alındığında, onun daha önce küfürde olup, sonra da iman ettiği düşünülemez. Dolayısıyla Hz. Lut'un Hz. İbrahim'i e iman ettiğini bildiren ayette, İbrahim Aleyhisselam'ı ilk tasdik edenin Lut Aleyhisselam olduğuna işaret edilmektedir. İbrahim Aleyhisselam Babil'e, oradan da Lut, Sare ve bir mümin topluluğu ile birlikte Urfa'nın güneyinde bir kasaba olan Harran'a hicret etti. Lut Aleyhisselam onun yeğeni, Sare ise amcasının kızıydı. Rabbinin emri mucibince İbrahim Aleyhisselam Sare ile evlendi. Hazreti Sare ahlakı hamide sahibi saliha bir kadındı. İbrahim Aleyhisselam'a karşı son derece itaatkardı. İbrahim Aleyhisselam daha sonra yine emir ilahi üzerine zevcesi Sare ile Şam'a, oradan da Mısır'a geçtiler. Lut Aleyhisselam da peygamber olarak Sodoma göç etti. Sodom Lut Gölü'nün bulunduğu yerdir. Altı üstüne çevrildiği için ayeti kerimede müttefike Denilmiştir. Mısır'ı Firavun ailesi idare ediyordu. Bunlar zalim ve kibirli kimselerdi. Huduttan yabancı ve güzel bir kadın şehre girdiği zaman hemen Firavun'a bildirilirdi. Evli ise kocası öldürülür. Eğer erkek kardeşi var ise kadın ondan istenirdi. İbrahim aleyhisselam yanında Sare validemiz olduğu halde huduttan geçince yine saraya haber gitti. Cemal sahibi bir kadının Mısır'a girdiği bildirildi. Sare validemiz İbrahim Aleyhisselam'dan soruldu. O da din kardeşi manasına kardeşimdir dedi. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'a dokunmadılar. Sare'yi alıp saraya götürdüler. Bu hususla alakalı olarak Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Sare saraya girince hemen abdest alıp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 Allah, Sare'yi onun şerrinden korumaktaydı. Firavun korkusundan onu serbest bıraktı. Cariyesi Hacer'i de hediye olarak ona verdi. Buna hayret eden etrafına, bu kadın bir cinnidir. Benimle biraz daha kalsa, neredeyse helak olacaktım. Zararından korunmak için ona Hacer'i verdim, dedi. Cenab-ı Hak biz kullarına, salih amellerimizle kendisine tevessül etmemizi ve kendisinden, sabırla yardım talep etmemizi emrederek şöyle buyurur. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. El-Bakara 153 Nitekim Sare de namaz ve sabırla Allah-u Teala'ya yaptığı ihticasının neticesinde kurtuluş ermiştir. Firavunun kızı Hurya, Hz. Sare'yi çok sevmiş ve ona bir miktar mücevherat hediye etmişti. İbrahim Aleyhisselam bunları görünce bunları götür geri ver. Bunlar bize gerekmez dedi. Sare onları geri getirdi. Huria durumu babasını anlatınca Firavun buna şaşak aldı ve muhakkak ki bunlar üstün ve şerefli bir kavimdirler. Temiz ve asaletli bir soydan gelmektedirler dedi. İbrahim Aleyhisselam Sare ve Hacer ile birlikte Mısır'dan Filistin'e döndüler. Seb denilen ısız sessiz bir yerde konakladılar. İbrahim aleyhisselam bir kuyu kazdı, oradan berrak, şeffaf bir su çıktı. Bir müddet sonra yiyecekleri kalmadı. İbrahim aleyhisselam şehre doğru yol almaya başladı. Biraz gittikten sonra yolda düşündü. Parası olmadığı için geri döndü. Sare ve Hacer birdenbire ümitsizliğe kapılmasınlar diye çuvalına kum ve çakıl doldurdu. Konakladığı yere bu şekilde döndü. Çok yorulmuştu. Çuvalı bırakıp hemen uyuverdi. Sonra Hacer'e, çuvalı aç dedi. Çuvaldakiler buğday olmuştu. Hemen bir miktar buğday öğütüp un yaptılar, ekmek pişirdiler. İbrahim Aleyhisselam uyandığında buna çok şaşırdı ve Rabbine şükretti. Zamanla beldesinde bereket arttı, Allah'ın nimetleri boğulaştı. Gelip geçenler burada iskan ettiler ve kalabalıklaştılar. Fakat sonunda nankörlük ederek İbrahim Aleyhisselam'a kendi açtığı kuyudan su vermek istemediler. Hallullah buna çok incindi. Bir peygamber gönlünün bu şekilde kırılması üzerine sular çekildi. Büyük bir susuzluk başladı. Zavallı gafiller bu durumu görünce çok pişman oldular. Gafletlerinden dolayı İbrahim Aleyhisselam'dan özür dilediler affedilmeleri için dua etmesini rica ettiler. Çok halim bir peygamber olan İbrahim Aleyhisselam'ın, onların bu isteklerini kabul edip de Hakk'a iltica etmesi üzerine Allah'ın lütfuyla sular yine boğulaştı. Nemrut ve Keldani kabilesinin helaki İbrahim Aleyhisselam, Babil'e hicret ettikten sonra, gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz halinde sinek sürüleri indi putperestlerin kanlarını emdiler. O bedbahtlar kurmuş insanlar haline gelerek helak oldular. Bir sinekte Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Marun Nemrut ağrısından dolayı durmadan başına tokmakla vurdurdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ona İbrahim'i bir tuzak kurmak istemişlerdi. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar haline getirdik. el 70 Nitekim dünya saltanatıyla kibir ve gurura sürüklenen Nemrut ve Bedbaht kavim bütün insanla ibret olmak üzere toz halindeki sinekler tarafından kanları emilerek insan kuruları haline geldiler. Kuşların Canlanması İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi Ölüleri diriltmekteki kudret tecellini dünya gözüyle görmeyi arzu ediyorum diye iltica etmişti. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. İbrahim Rabbine, ey Rabbim ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi ona yoksa inanmadın mı buyurdu. İbrahim hayır inandım. Fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim dedi. Bunun üzerine allah Teala öyleyse dört tane kuş yakala. Onları kendine alıştır. Sonra onları kesip parçala. Her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Bak nasıl koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah azizdir, hakimdir buyurdu. El-Bakara 260 İbrahim Aleyhisselam ölen bir canlının yeniden nasıl dirileceğini merak etmiş ve bunu kendisine göstermesini Rabbinden istemiştir. Allahü Teala ona ayette geçtiği gibi maddi bir misalle cevap vermiş ancak dirilişin mahiyetini izah etmemiştir. Çünkü insanın bilgi kapasitesi yeniden dirilme gerçeğini layıkıyla kavramaya elverişli değildir. Bundan önceki ayetlerde de geçtiği gibi peygamberlere verilen bu örnekler birer mucizedir. Mühim olan Allah'ın bütün canlıları özellikle insanı mutlaka diriltip hesaba çekeceğine kesinlikle iman etmektir. Şu da var ki her şey gücü yeten Allah-u Teala bizzat kendisi dilediği şekilde dirilttiği ve hayat verdiği gibi bunu kullara eliyle de gerçekleştirebilir. İbrahim Aleyhisselam'ın elinde tahakkuk eden bu hadise buna örnek olarak verilebilir. Şüphe yok ki benim Rabbim hayat verir ve öldürür. El-Bakara 258 Diyen Hazreti İbrahim, ey Rabbim dediği zaman, ey hayat vermeye ve öldürmeye gücü yeten Rabbim demiş oluyor. Ölleri nasıl dirilsin demekle de bir bakıma Bilirim sen ölüleri diriltirsin fakat bunu nasıl yaptığını bilmediğimden Acaba senin diriltme vasfın benim vasıtamla da tahakkuk edebilir mi? Bana bunu göstermeni niyaz ediyorum demiş oluyordu. Cenab-ı Hakk'ın ey İbrahim yoksa inanmadın mı ikazi üzerine Hz. İbrahim hayır ya Rabbi bilakis iman ettim. Sen dilediğin zaman hayatı bana ben de gösterdiğim gibi diriltmeyi de gösteririz. Ancak kalbimin rahat etmesi için o imanın verdiği şevkiyle kalbime düşen ümit heyecanını dindirmek, imandan yakını, kesin bilgiye, ondan da müşahedeye geçmek için istiyorum dedi. Ve asıl maksadının her türlü leke ve kusurlardan temizlenmiş bir kalp elde etmek olduğunu ve bu şekilde makam-ı hullete, Gönülden muhabbet ve dostluk makamına erip sonsuza dek Halilullah Allah'ın dostu olarak kalmaktan ibaret bulunduğunu ortaya koydu. Aklın ilk vazifesi Allah'a iman etmektir. Fakat akıl her durumda bir kaynak, bir başlangıç noktası ve bir dayana karar. Onu hakkın izzetine teslim edip onun sağlam kulbuna yapışmak ve hikmetine uymak gerekir. İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istemesine dair birkaç rivayet daha vardır. Said bin Cübeyr'in haber verdiğine göre Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı halil edince Cebrail Aleyhisselam bunu kendisine müjdeledi. İbrahim Aleyhisselam bunun alameti nedir diye sorunca Cebrail Aleyhisselam Allahü Teala senin duanı kabul eder. Doğan ile ölüleri diriltir dedi. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster diye niyaz etti. tefsir hazinde de şu açıklama mevcuttur. İbrahim Aleyhisselam, dere kenarında bir hayvan ölüsü gördü. Onu dere içindeyken su hayvanları yiyor, bir dalga ile sahile vurunca da kara hayvanları yiyordu. Hallullah bu karışık durumda, şu dağılmış parçaların nasıl toplanacağını düşündü. Bunun üzerine bu hadise meydana geldi. Ebu Suud Efendi'nin tefsirinde ise şöyle anlatılır. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'a ruhları vermek suretiyle diritmeyi ve ruhları alıp kabz etmeyi gözünde gördün mü diye sormuştu. İbrahim Aleyhisselam sükut etmiş, hemen ardından kendisine bu ibretli hadise gösterilmişti. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu ile İbrahim Aleyhisselam birer adet tavus, karga, güvercin ve horaz aldı. Dördünü de kesip parçaladı. Hepsini birbirileriyle harman etti. Dört parça halinde dört tepeye koydu. Sonra hepsini çağırdı. Onlar da hemen uçarak kendisine geldiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da öldükten sonra dirilişi inkar eden Übey bin Halef, Çürümüş bir kemik alıp elinde ufadaldıktan sonra Resulullah'a dönerek Allah'ın bu çürümüş kemikleri tekrar delilteceğine mi inanıyorsun demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de evet. Allah seni tekrar deliltecek ve cehenneme koyacak buyurdular. Ardından şu ayeti kerimeler nazil oldu. İnsan görmez mi ki?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 Müfessir Beydavi'nin beyanına göre bu dört nevi kuşun seçilmesinin hikmeti de şudur. Dünya süsüne ve zevklerine karşı muhabbeti azaltmak ve nefsin şehvetini kırmak lazım geldiğine işaret için tavus kuşu seçilmiştir. Şiddetli hücum, saldırganlık ve heyecana sebep olan gazap kuvvetini dizginlemek gerektiğine işaret için kendisinde öfke sıfatı galip olan horoz tercih edilmiştir haset ve haysiyetsizlik gibi mezmum sıfatların önüne geçmek lazım geldiğini işaret için, bu hususta dar mesele olan karga seçilmiştir. Nefsin heva ve hevesini izale etmenin nüzumuna işaret içinde güvercin tercih edilmiştir. Dolayısıyla bu kıssada ebedi hayat ile ihya olmak isteyen bir kimsenin nefsinin arzularını terbiye etmesi, onları hayra istikametlendirmesi ve Cenab-ı Hakk'ın rızası yolunda kullanması gerektiği bildirilmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer validemizle evliliği İbrahim Aleyhisselam'ın Sare validemizden çocuğu olmadı. Yaşları daha hayli ilerliyordu. Sare validemiz cariyesi olan Hacer'i azat edip İbrahim Aleyhisselam'la evlendirdi. Bu izdivaçtan Hz. İsmail dünyaya geldi. Ve muhammed Nur İsmail Aleyhisselam'a intikal etti. Sare validemiz ise bu nurun kendisinden intikal edeceğini düşünmekteydi. Buna çok üzüldü. İbrahim aleyhisselama Hacer validemizi başka bir beldeye götürmesini söyledi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ın emriyle Hacer validemizi ve oğlu Hazreti İsmail'i ıssız bir belde olan Mekke'ye götürdü. Cebrail aleyhisselam ona rehberlik yapıyordu. Mekke'nin bulunduğu yere geldiklerinde Ey İbrahim! Aileni buraya iskan et dedi. Hz. İbrahim burası ne ziraate ne de hayvancılığa elverişlidir deyince Cebrail aleyhisselam evet öyledir. Fakat burada senin oğlunun neslinden ümmi peygamber çıkacak ve el kelimetül uluya en yüce söz olan tevhid onunla tamamlanacaktır buyurdu. Bu hususta İmam Buhari hazretlerinin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 Ellerini açtı ve şöylece Rabbine yalardı. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğruluk kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin Kabe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki ...bu nimetlere şükrederler. İbrahim 37 Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları... ...çeşitli meyvelerle rızıklandır. İbrahim'in duasını kabul eden Allah buyurdu ki... inkar edene gelince... ...onu dünya nimetlerinden...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 Dünya nimetleri birer imtihan vesilesidir. Hayırlı olup olmadıkları neticesine bağlıdır. Servet ve iktidar eğer kulluğa vesile olmuşsa o zaman bu iki cihan saadetidir. Fakat azgınlık ve sapkınlığa sebep olmuşsa ebedi hayatı mahvetmiş, saadet yerine felaket getirmiş olur. Allah Celle Celaluhu, İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu duayı kabul etti. Bu dua vesilesiyledir ki hac ve ümre yapan mü'milerin gönülleri bu beldeye karşı muhabbetle dolmakta ve da huzur ve sükuna kavuşmaktadır. Bu beldeyi Tayyip'e bereket olarak da hurmanın ve diğer meyvelerin çeşitleriyle dolup taşmaktadır. Ayrıca İbrahim Aleyhisselam'ın bu niyazı oradan zemzem suyunun çıkmasına da vesile olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği bir teste su bitmişti. Acer Valdemiz Safa ve Merve tepileri üzerinde yedi sefer koştu. Bu iki tepe arası 400 metre kadardı. Acer Valdemiz bir taraftan koşuyor, bir taraftan da Hazreti İsmail'e bakıyordu. Orada değil bir insan, uçan bir kuş dahi yoktu. Hiçbir yerde hayat belirtisi gözükmüyordu. Acer Valdemiz Merve tepesi üzerindeyken sus ve iyice dinle diye bir ses işitti. Bu Cebrail'in sesiydi. Hacer validemiz hemen sesin geldiği tarafa döndü. Cebrail aleyhisselam devamda siz her şeye kadir olana emanetsiniz. Sakın mahvoluruz diye korkma. İşte burası Beytullah'ın yeri. O beyti şu çocukla babası yapacaklar. Allah Celle Celaluhu bu beytin sahibini zahi etmez dedi. acer validemiz bu hitap üzerine oğlu İsmail'in yanına gitti. Gördü ki İsmail Aleyhisselam'ın ayağının dibinden su fışkırıyor. Büyük bir sevinç içerisinde Rabbine şükretti. Bitecek korkusu ile kumdan bir havuz yaptı. Suya da dur dur manasına gelen zem zem dedi.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 teslimiyetlerinin neticesinde büyük bir bereket elde etmiş oldular. Ayrıca bu bereketin diğer bir tezahürde Hacer Validemizin Safa ile Merve arasında yapmış olduğu sayın, kıyamete kadar yapılacak bütün hac ve ümre ibadetlerinde bir rükün olarak devam etmesidir. Anaoğul, kurak ve ıssız olan bu beldede hayatlarına devam ediyorlardı. Oradan geçen cürhüm kabilesi, bir kuşun sürekli bir yere doğru indiğini, ve sonra tekrar havalandığını gördü. Bunun bir hayat emaresi olabileceğini düşünerek oraya iki kişi gönderdiler. Gelenler zemzem suyunu görünce Hacer validemizden buraya yerleşebilir miyiz diye izin istediler. Hacer validemiz suya mülkiyet iddiası etmemek şartıyla izin verdi. Böylece Mekke'ye ilk yerleşen kabile Cürhü oldu. Kurban İmtihanı Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Babil'den Şam'a giderken ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim bana salihlerden bir evlat ver demişti. Esrafat 99-100 Burada kalpten yani iç alemden en yüce dosta doğru bir vuslat yolculuğunun yapıldığına işaret vardır. Devam eden ayet-i kerimelerde Hz. İsmail'in müjdelenmesi ve kurban edilmesi hadisesi, Şöyle anlatılır İşte o zaman Biz ona hilim sahibi bir oğul müjdeledik Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince Babası Yavrucuğum Rüyada kurban ettiğimi görüyorum Bir düşün ne dersin dedi O da cevaben Babacığım Sen emrolunduğun şeyi yap İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi her ikisi de teslim olup, İbrahim onu anlı üzerine yatırınca, Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır diye seslendik. Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam olsun dedik. İşte biz, ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin Es Esafat 101-111 Hz. İbrahim Aleyhisselam Hacer Validemiz ile İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'de bıraktıktan sonra Sare Validemizin yanına dönmüştü. Arada bir onların yanına vuruyordu. Bir seferinde Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında Ayette buyurulduğu gibi İsmail Aleyhisselam'ı kurban ediyor. İbrahim Aleyhisselam, rüya şeytani mi, Rabbani mi diye şüphelendi. Ancak aynı rüya üç gün devam etti. Bu günler hac mevsiminin, tevriye, arefe ve bayramın birinci günüydü. Bir rivayette İbrahim Aleyhisselam, Allah bana bir oğul verirse onu kurban edeceğim demişti. İşte bu sözü sebebiyle imtihana tabi tutulmuştu. İbrahim aleyhisselam Rabbinden gelen ilahi emir üzerine Hacer validemize oğlu İsmail'i yıkamasını ve güzel kokular sürmesini onu bir dostuna götüreceğini söyledi. Hazreti İsmail'e de yanına bir ip ve bıçak almasını tembih etti ve oğlum Allah rızası için kurban keseceğim dedi. Arafat'ta acıların vakfede durduğu yere doğru yol almaya başlarlar. Bu sırada şeytan insan kılında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 Onların benim yanımda üç hususiyeti vardır. 1- Kul yaptıklarına belki tevbe eder. Ben de tevbesini kabul ederim. 2- Veya onun zürriyetinden beni zikredecek bir nesil çıkar. 3- Yahut da kıyamet günü istersem onu affedir. İstersem cezalandır. Beyan edilir ki Allahü Teala'nın İbrahim aleyhisselama Oğlunu kurban etmesini emir buyurmasının bir sebebi de Yukarıdaki hadisede olduğu gibi Hz. İbrahim'in asi kullara karşı az merhametli bulunmasıdır Diğer bir rivayette şöyle zikrolunur Böylece biz İbrahim'e semavat ve arzun hükümranlığını Acayip ve garabini gösterdik Elenam 75 Buyurulduğu Veşile İbrahim Aleyhisselam Her gece göğe çıkarılırdı Yine bir gece semaya çıkarılmıştı Kötü ameller işleyen bir günahkarı gördü ve Şöyle dedi Ey Allah'ımız Bu adam seni rızkını yiyor Senin arzın üzerinde yürüyor ve Buna rağmen yine de emirlerini yapmıyor Onu helak etti Allahu Teala da O kimseyi helak etti Başka bir günahkarı gördü Onun da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 Sen onlara merhamet et diye niyaz ediyorlar dedi. Ardından babacığım, muhabbetin şartı emri geciktirmemendir. Haydi, emrolunu yerine getir diyerek babasına metanet verdi. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamı yatırdı. Ey yavrucuğum, kıyamete kadar sana veda olsun. Tekrar görüşme kıyamette olur dedi. Bıçağı kuvvetlice İsmail Aleyhisselam'ın boğazına çekti O anda allah Teala Cebrail'e Yetiş bıçağı çevir buyurdu Cebrail Aleyhisselam bir anda siteden gelip bıçağı çevirdi İbrahim Aleyhisselam ise yine kuvvetlice bıçağı çekti Bıçak bu seferde kesmedi Allah Celle Celaluhu İbrahim gerçekten rüyasını tasdik etti Sadakat gösterdi buyurdu Ardından emr-i ilahi ile Cebrail Aleyhisselam o anda cennetten bir koç indirdi ve tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbrahim Aleyhisselam bu tekbiri işitince mukabelede bulundu. La ilahe İllallahü ve Allahu Ekber. İsmail Aleyhisselam da Allahu Ekber ve Lillahi İlhamd dedi.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 İbrahim Aleyhisselam al hepsini al götür dedi. Cebrail Aleyhisselam ben meleğim alamam dedi. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam sen meleksen bende halil. Verdiğimi geri alamam dedi. Nihayet İbrahim Aleyhisselam sürüleri sattı. Geniş bir arazi aldı. Onu Müslümanların istifadesi için vakfetti. Böylece vakıf İbrahim aleyhisselam ile başlamış oldu Allah'ın halili olan İbrahim aleyhisselam Bir anda feda ederek malından da imtihan vermiş Gerçek dost halil olduğunu ispat etmişti İbrahim aleyhisselamın bu hususiyeti ayet-i şöyle beyan edilmiştir Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle Emir ve yasaklarla imtihan etmiş İbrahim de onları tamamen yerine getirmişti Erbakara 124 İshak Aleyhisselam'ın doğumu İbrahim aleyhisselam, Rabbine verdiği söze sadakat gösterip, oğlunu kurban etmeye razı olduğu işin allah Teala, ona hayli ihtiyarlamış olmasına rağmen, mükafat olarak bir oğul daha ihsan etti. Ayet-i kerimelerde bu ilahi ihsan, şöyle beyan buyrulur. Salihlerden bir peygamber olarak ona, İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek, kutlu ve bereketli ededik. Lakin, her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa zulmedenler de olacaktır. Es-Safat 112-113 O sırada İbrahim aleyhisselam 120, Sare validemiz 90 veya 99 yaşındaydı. İbn Abbas'ın rivayetine göre Cebrail ile birlikte bir grup melek, İshak aleyhisselamın müjdesini vermek suretiyle İbrahim aleyhisselamı sevindirdiler. Oradan da Lut kavminin helaka gittiler. Melekler İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete insan kılığında bir misafir gibi gelmişlerdi. İbrahim Aleyhisselam da onlara dana eti kızartıp önlerine koymuştu. Lakin onlar bu etlerden yemediler. İbrahim Aleyhisselam o zaman bu misafirlerin melek olduklarını anladı. Kendisine İshak Aleyhisselam'ı müjdelemeye geldiklerini bilmediğinden evvela korktuğu ve Allah'ın gazap ettiği bir şey mi oldu, yoksa benim kavmimi helak etmeye mi gelmişler şeklinde bir endişeye kapıldı. Yine de melek olup olmadıklarını iyice anlamak için tekrar yemez misiniz deyince, onlar biz ücretsiz yemeyiz dediler. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam başta Bismillah nihayette Elhamdülillah dedi. Melekler gerçek halil. Allah'ın dostu dediler. Ardından da İbrahim aleyhisselama korkma ya İbrahim. Biz buradan Lut kavmine gidecek onları helak edeceğiz dediler. Böylece gelişlerinin ve yemek yememelerinin sebebi kesin bir şekilde anlaşılmış oldu. İbrahim aleyhisselamın korkusu dağılınca melekler tarafından İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselam müjdelendi. Bu görüşmeleri Sare Validemiz perde arkasından dinliyordu. Sare Validemiz yüksek bir edep ve hayal sahibi olduğu için ellerini yüzüne kapattı. Efendisinin ve kendisinin ihtiyar olması sebebiyle bu müjdeyi hayretle karşıladı. Melekler de sen Allah'ın emrine ve takdirine mi şaşıyorsun dediler. İbrahim Aleyhisselam verilen müjdelere sevinirken Lut kavminin helak olacağını da Bundan müminlerin müstesna olduğunu henüz bilmediği için çok üzüldü. Azabının kalkması için iltica etmek istedi. Melekler ise artık duanın fayda vermeyeceğini ve bu azabın yalnız münkirlere geleceğini bildirdiler. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam ferahladı. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Ant olsun ki elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirdiler ve Selam sana dediler. O da size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağa getirdi. Hud 69 i̇bn Abbas'tan rivayete göre gelen elçiler Cebrail ve onun beraberinde iki melektir. Bu iki meleğin de Mikail ve İsrafil oldukları rivayet edilmiştir. İbrahim misafirlerinin ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce Onların bu hali hoşuna gitmedi. Onlardan şüphelendi ve içine bir korku düştü. Dediler ki korkma, biz melekleriz. Lut kavmine gönderildik. O esnada hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca gülümsedi. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u dedik İbrahim'in hanımı olacak şey değil. Ben yaşlı bir hanım, bu kocamda bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizedir. Şüphesiz ki o hamdü senaya layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadeleye başladı. Hud 70-74 çünkü Hz. İbrahim, inkarcılara gelecek olan umumi felaket ve gazaba, Lut aleyhisselam ile ona inananların da uğrayacaklarından korkuyor. Bu sebeple azabın kaldırılması için ısrarla Allah'a yalvarıyor. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Hud 75 bu ayet kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın üç mühim vasfı zikredilmektedir. Hilm Çok sabretmek ve hata işleyen kimselerden hemen intikam almayıp sabır ve tahammül göstermektir. Evvâ Ahu enini çok olup insanların kötü hallerine ve hazın akıbetlerine son derece müteessif olmaktır. Munip. Allah'a kalbiyle yönelen, O'na rücu eden demektir. Hz. İbrahim bütün işlerinde Cenab-ı Hakk'a müracaat eder, O'na güvenip dayanırdı. İbrahim Aleyhisselam daha önce göğe çıkarıldığında, orada asiler için yaptığı helak duaları sebebiyle kendisine vaki olan ilkaz ı ilahi neticesinde, kalbi kullara karşı son derece merhametle dolmuştu. Bu yüzden Lut kavmine gelecek azabın kaldırılması için Hakk'a iltica ediyordu. Ancak Lut kavmi rahmet-i tamamen sırt dönmüş ve o derecede azgınlaşmış idi ki artık azabın gelmesi kaçınılmazdı. Çünkü onlar azabın gelmesini ısrarla istemişler, bunun içinde yapa geldikleri melanetlerine devam etmişlerdi. Hatta temiz insanları aralarında görmek bile istemiyorlar. Temizler aramızdan çıksın diyorlardı. Dolayısıyla melekler dediler ki Ey İbrahim bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir. Ve o minkül'lere geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Hud 76 Bu hakikat Zariyat suresinin 24 ve 30. ayetlerinde ehemmiyetine binaen farklı bir üslup ile tekrar edilmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın farik bir vasfı da perverliği. Gelip geçen herkesi yedir içirdi. Bu yüzden de ünvanı Ebul Edyab, misafirler babasıydı. O misafiri çok seven, çok ikram eden, son derece cömert ve şerefli bir peygamberdi. Hatta misafir gelmediği günler yollara çıkar, misafir arar ve yoldan geçen misafirleri ikram etmek üzere evine getirdi. Misafirperverlik bir peygamber vasfıdır. Yemek ve içmekte itidale dikkat edilmesi gerektiği halde, misafire ikramda ve misafirlikte yeğenen yemekte israf yoktur. Ancak ikram ve davetin dünyevi ve nefsani menfaat düşüncesinden uzak ve lillah Allah için olması zarureti vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail'i ziyareti. İsmail Aleyhisselam cünhümilerden, bir kızla evlendi, çok sevilip sayıldı. Onlardan Arapça öğrendi. Annesi Hacer validemiz 99 yaşında vefat etti. Kabe'nin yanında Hicr mevkiine defnedildi. Kadisi şerifte İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın ziyareti şöyle anlatılır. İsmail Aleyhisselam evlendikten sonra İbrahim Aleyhisselam oğlunu görmeye gelmişti. Fakat İsmail Aleyhisselam evde yoktu. Hanımına sordu. O da rızkımızı tedarik etmek üzere çıktı gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim Aleyhisselam, maişteniz, haliniz nasıldır diye sordu. Hz. İsmail'in haremi şiddetli darlık içindeyiz, çok fena bir haldeyiz diye cevap verdi. İbrahim Aleyhisselam, Efendin eve geldiğinde benden selam söyle, kapısının eşini değiştirsin dedi. İsmail Aleyhisselam geldiğinde babasının gelip gittiğini evin içinde hissettiği güzel kokudan anladı.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 Bu sözlerdeki mülkleyi kavrayan İsmail aleyhisselam haremine, ''O gelen ihtiyar babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine dönebilirsin.'' dedi ve evden ayrıldı. Cürhümilerden başka bir kadın ile evlendi. İbrahim aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın dilediği bir müddet sonra gelip yine evde İsmail aleyhisselamı bulamadı. İsmail aleyhisselamın yeni evlendiği hanımının yanına vardı. İsmail sordu. O da, Maişetimizi tedarik etmeye gitti dedi İbrahim aleyhisselam Nasılsınız? Maişetiniz hali iyi midir diye sordu Kadın elhamdülillah Biz hayırı saadet ve bolluk içindeyiz diye Allah sena dedi İbrahim aleyhisselam Ne yiyip ne içersiniz diye sordu Kadın da et yiyoruz su içiyoruz dedi İbrahim aleyhisselam Ya Rabbi bunların etlerini ve sularını mübarek kıl Yümlü bereket ihsan eyle diye dua etti Ardından İsmail aleyhisselamın haremine Efendinin geldiğinde selam söyle Kapısının eşini güzel tutsun dedi İsmail aleyhisselam eve geldiğinde yine içeride hissettiği güzel kokudan Babasının teşrif ettiğini anladı ve hanımına Evimize gelen oldu mu diye sordu Ailesi evet nur yüzlü bir ihtiyar geldi diye İbrahim aleyhisselamı medhu sena etti Sonra şöyle devam etti Seni sordu ben de rızkımızı tedarik etmeye gitti dedim Geçiminiz nasıldır dedi Ben de hayır ve saadet içindeyiz dedim İsmail aleyhisselam sana bir şey vasiyet etti mi diye sordu Hanımı da evet o muhterem ihtiyar sana selam söyledi Kapısının eşini iyi tutsun diye emreyledi dedi Bunun üzerine İsmail aleyhisselam işte o babamdır Sen de evimizin şerefli eşisin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 Yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar. Beraberce batıya doğru yürürler. Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Adem aleyhisselam bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennetteyken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütünün tekrar kendisine verilmesini niyaz eder. İşte o nurdan sütün orada tecelli eder ve Hazreti Adem onun etrafında tavaf ederek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 Uzunca bir süre kumlar altında gizli kalır Hz. İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Annesiyle birlikte orada iskân eder Sonra İsmail Aleyhisselam ile beraber Allah'ın emri mucibince Kabe'nin bulunduğu yeri kazar Hz. Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur Ve o temellerin üzerine Bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder ayetteki Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade etmektedir. İbrahim aleyhisselam, insanların Kabe'yi tavafa başlamalarına bir alamet olsun diye Hacer Esvet'i Kabe'nin bir köşesine yerleştirmiştir. Rivayete göre bu siyah taş cennetten çıktığı zaman, kardan daha ak olduğu halde insanların günahları onun kararmasına sebep olmuştur. Cahiliye ve İslam dönemlerinde birbiri ardınca vuku bulan yangınlar, onu daha da siyah bir hale getirmiştir. Kabe'nin inşası tamamlanınca, Hz. İbrahim ve İsmail aleyhisselam selam, Allah'a şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbelerimizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz, onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onların nefslerini tezkiye edecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Elbakara 128-129 Ayette geçen dua ile alakalı olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ben,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 4- Haşim 5- Abdümenaf Asıl ismi Muğire'dir 6- Kusay Zeyd diye de isimlendirilir 7- Hakim Kilab 8- Mürre 9- Kaab 10- Lüey 11- Galip 12- kureş 13- Malik 14-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 Adlan da İsmail Aleyhisselam'ın sülalesindendir. Ancak bu ikisi arasında zaman farkı bilinmemektedir. Hülasa Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden peygamberler gelmesi ve bilhassa fahri kainat olan varlık nuru Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın teşrif etmesi onun peygamberler tarihindeki müstesna ve mütena yerini göstermektedir. Kabe ve menasik-i hac da İbrahim Aleyhisselam'ın kıyamete kadar devam edecek ruhani hatıraları ile doludur. Ayrıca milyonlarca Müslüman her gün beş vakit namazın tahiyyatında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ederken Allah'ın İbrahim aleyhisselama lütfettiği salatı da zikretmektedir. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelmişti. Kendisine ya Resulallah Sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik Ancak sana nasıl salavat getireceğiz diye sorduk O da şöyle buyurdu Allah'ım İbrahim'e ve aline salat Rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve aline de salat et Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin Allah'ım İbrahim'e ve aline Hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve aline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin değiliz. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın ilk hacları ve insanları hacca davet etmeleri. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek Hz. İbrahim'e onu tavaf et dedi. Baba oğlu her şafta Hacir-ül istilam etmek, selamlamak suretiyle Kabe'yi tavaf ettiler. Makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldılar. Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde hacin diğer rüküllerini ifa ettiler. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam Hz. İbrahim'e insanları hacca davet etmesini söyledi. Hz. İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca Ey insanlar Rabbinizin davetine icabet ediniz diye seslenerek bildir dedi ve bunu üç kez tekrarladı. Sonra İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'ya "Ya Rabbi benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sordu. Cenab-ı Hak "Sen nida et. Onu insanlara ulaştırmak bana aittir." buyurdu. Ayet-i kerimede bu hakikate şöyle temas edilmektedir. Ey İbrahim, insanlar içinde hacı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan gelen Yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. El-Hac 27. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam her yıl Mekke'ye gelip hac ederdi. Hazreti İbrahim'den sonraki peygamberler ve mümin olan ümmetleri de Mekke'ye gelip hac etmişlerdir. Ümmetleri helak olan peygamberler Mekke'ye gelirler. Ömürlerinin sonuna kadar orada ibadet ve taatle meşgul olurlardı. İbrahim Aleyhisselam'ın dua ve yakarışları Kur'an-ı Kerim'de en çok duası nakledilen peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Onun her vesileliği Yüce Rabbine gönülden niyaz ettiği görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yukarıda zikredilenlerden başka onun şu dualarda yer almaktadır. Rabbimiz şüphesiz ki sen gizlediğimiz ve açıkladığımız her şeyi bilirsin. Çünkü ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İbrahim 38 İhtiyar alimde bana İsmail ve İshak'ı ihsan eden Allah hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim her duayı hakkıyla işitendir. İbrahim 39 Rabbim Beni namazı hakkıyla eda eden bir kimseyle Züriyetimden de böyle kimseler var et. Rabbimiz duamı mı kabul buyur. İbrahim 40 Rabbimiz Hesabın görüleceği gün bana ana babama ve bütün müminlere mağfiret eyle. İbrahim 41. Şuara Suresi'nde ise Hazreti İbrahim'in gönlünden taşan şu yakarışları görmekteyiz. Rabbim bana hikmet ihsan eyle ve beni salih kimseler arasına kat. Bana sonraki ümmetler içinde güzel bir nam ile anılmayı nasip et. Beni naim cennetlerinin varislerinden kıl. Babama da mağfire değil. Çünkü o delalete düşenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki onda ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a selim bir kalbiyle gelen müstesna. Eşhuara 83-89 Kalbi selim ile gelen kimseden maksat, malını hayırlı yollara sarf eden, evlatlarına hak ve hakikati öğreten Kalbinin mal ve evladının fesadından, dini hakkında cahil kalmaktan, ahlakı zemim ve her türlü kötü sıfatlardan salim kılan kimsedir. Ebu'l Kasım el-Hakim'e göre kalbi Selim'in üç alameti vardır. Bir, hiç kimseye eziyet etmemek, onları incitmemek. İki, hiç kimseden incinmemek. Üç, bir kimseye iyilik yaptığında ondan karşılık beklememek. Zira insan hiç kimseye eziyet etmeyince Allahu Teala'nın huzuruna vera ve takva ile kimseden incinmeyince vefa ile yaptığından mükafat beklemeyince de ihlas ile gelir. Hz. İbrahim'in nasihatleri allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir. Muhakkak ki sen benim dostumsun. Ben de senin dostum. Sakın kalbine muttali olduğum zaman onu benden başkasıyla bulmayayım. Yoksa bana karşı olan sevgini keserim. Çünkü ben sevgim için öyle kimseyi seçiyorum ki, onu ateşle yaksam bile yine kalbi benden başkasına iltifat etmez. Ve benden başkasıyla meşgul olmaz. O benim için böyle olunca ben de onun kalbine muhabbetimi koyarım. Ona lütuf ve ikramlarım devam eder. Hatta onu kendime yakın kılırım. İbrahim aleyhisselam kendisinden nasihat isteyenlere şöyle söylemiştir. İnsanların dünya işleriyle meşgul olduklarını gördüğünüz zaman siz de ahiret işleriyle meşgul olun. Onlar zahirlerinin tezyiniyle meşgul olurlarsa siz de kalbinizin tezyiniyle meşgul olun. Onlar bağ, bahçe ve sarayların ile meşgul olurlarsa siz de kabirlerin imariyle meşgul olun. İnsanlar Birbirlerinin ayıpları ile meşgul olurlarsa, siz de kendi ayıplarınızla meşgul olun. Hz. İbrahim aleyhisselam öyle şani yüce bir peygamberdir ki, onun faziletini kabul ve ikrar etmeyen millet yok gibidir. Arap müşrikleri, onun evlatları ve mensupları olduklarını ikrar etmek suretiyle üstünlüğünü itiraf ediyorlardı. Müşriklerin yanı sıra Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar da ona tazim göstermişler, ve onun yüksek kadrini itiraf etmişlerdir. Alemin çoğunluğunun onun fazilet ve yüksek mertebesini itiraf etmesi Hz. İbrahim Aleyhisselam kadar hiç kimseye nasip olmamıştı. Ayeti kerimede gayrimüslimlerin onun hakkındaki iddialarına karşı şöyle buyurulmaktadır. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyan fakat o hanif olan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e, insanların en yakını, elbette ona tabi olanlar, bu peygamber, Hazreti Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Ali İmran 67-68 Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelip, Ey hayrül beriye, ey yaratılmışların en hayırlısı diye hitap etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen müdahale etti ve bu söylediğin İbrahim Aleyhisselam'ın vasfıdır buyurdu. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın büyük peygamberlerden biri olması, teslimiyet ve tevekkül ile dillere destan olması, daha ötesi Halilullah, Allah'ın dostu olması sebebiyle cemeitimizde büyük bir muhabbete mazhar olmuş, bunun tabihi bir neticesi olarak birçok kimse evladına Halil İbrahim ismini vermiştir. Hanif, batıl inançlardan, yanlış fikirlerden ve kötü ahlaktan sıyrılıp daima Hakk'a ve hayra meyleden Müslim, muvahhid olmak suretiyle dini Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet eden ecir ve mükafatı yalnız ondan bekleyen kimse demektir. Bu kelime, İslam'ın akide, ahlak ve muamelat itibariyle farik bir vasfını gösterir. Haniflik, Hz. İbrahim'in din ve milletinin vasfı olmakla beraber yalnız ona mahsus değil, umumiyetle puta tapıcılığın zıttı olarak bütün peygamberlerin milletinin ve tevhid dininin adıdır. Haniflerde de bütün şirk dinlerine karşı dini Allah'a tahsis etmek ve ancak Allah'a ibadet etmek üzere davet ve mücadeleyle vazifeli olan peygamberlerin dinlerine uyan, batıldan sakınıp hakka meyleden tevhid ehli Müslümanlardır.